Allah metinleriyle birlikte Arapça metinleriyle birlikte ve geçtikleri yerlerde e, kendilerine verebilirim bunları inşallah. Evet. Ebu Bekir radıyallahu anhuma'dan şöyle dediği rivayet edilir. Nebi aleyhissalatü ve selam iki kabire uğradı ve şöyle dedi. Muhakkak bunların ikisi azap ediliyorlar. <gülüyor> Büyük bir şeyden dolayı azap edilmiyorlar. İmam-ı Hattabi der ki bu söz hakkında yani onlar o işledikleri günahı büyük addetmiyorlardı. Çok kolay çünkü ya yani çok kolay işleniyor o kadar büyük olmaması gerekir. Bunlardan biri bevilden dolayı azap ediliyor ve diğeri ise gıybetten dolayı azap ediliyor. Diğer bir rivayette ise bevil ve de ne geçiyor? nemime, kovuculuk. Bu İbn-i Mace rivayetinde ise bevilden dolayı azap ediliyor, bir de gıybetten dolayı azap ediliyor diyor. Bakın dostlar Katade diyor ki kabir azabı diyor üçtür. Üç şeyden dolayı kabir azabı vardır diyor. Bunun diyor üçte bir, kabir azabının üçte biri diyor Gıybetten dolayıdır. Kazıra, kabir azabının üçte biri diyor gıybetten dolayıdır. Diğeri ise diyor koğuculuktan dolayıdır. Nemime'den dolayıdır. Ve diğeri ise diyor bevilden dolayıdır diyor. Evet. Kabirdeki azap dostlar. Gıybet eden kişi bilsin ki dünyada onun için rezalet kabirde ise onun için azap vardır. Bir de ahiretteki azaba bakalım dostlar. Bu hadis bu hadis Ebu Davud Ahmet'te geçiyor. Enes radıyallahu an Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın şöyle söylediğini zikreder. Ben yükseltildiğimde yüzlerini ve sırtlarını tırmalayan demirden tırnaklara olan bir topluluğa uğradım. Dedim ki ey Cibril bunlar kim? Dedi ki onlar insanların etlerini yiyenler, gıybet edenler ve onların ırzlarına saldıranlardır. Gıybet eden kişi bilsin ki onun için dünyada rezalet, kabirde azap, ahirette de azap vardır. Evet dostlar. Men akale son hadis zikrediyorum. Bununla ilgili dostlar bu babda men akale lahme ahihi fi dunya kim dünyada kardeşinin etini yerse ya yani da gıybetini yaparsa kuribe ileyhi yevmel kıyame. O kardeşi kendisine kıyamette yaklaştırılır. Fe yuqal ve ona denilir ki kulhu meytan hayyan. Ona denir ki, onu canlıyken yediğin gibi, ölü gibi ye bakayım. Ölü etini şimdi ye bakayım. Kardeşinin gıybetini yapıyorsun, kıyamette sana getiriliyor. Ve o eti ölü şekli geliyor, yemek zorundasın. Feyeekuluhu ve yemeye başlıyor. Ve kaşlarını çatıyor ve yasih ve bağırıyor. Allah evet, Allah'a emanet olun. İmam Nevevi rahimahullah'ın dostlar, naklettiği gibi gıybet, ilim ehlinin cumhuruna göre büyük günahlardandır. Değerli dostlar, Bizler de bu görüşteyiz. Bizler de bu görüşteyiz. Gıybet, zina gibi dostlar büyük günahlar arasındadır. Gıybet, adam öldürme gibi büyük günahlar arasındadır. Gıybet, ölü eti yeme gibi, meyte yeme gibi dostlar büyük günahlar arasındadır. Biz de diyoruz ki, bu bütün naslar, bu bütün nasların gölgesinde diyoruz ki, gıybet, büyük günahlardandır. Evet dostlar. Şimdi naslar eşliğinde açıklamaya çalıştık. Gıybetin ne manaya geldiğini, geniş alanını efendime söyleyeyim. Bunun kişiye neler kazandırdığını, azap azap olarak bunları işledik. Şimdi bir bakalım gıybetin sebepleri nelermiş? Niçin insan gıybet eder? Gıybete sevk eden faktörler nelerdir? Bunları bir görelim. Evet. Kısaca geçiyorum dostlar. Bir, imanın ve takvanın ve veranın zayıf olması dostlar. Kişinin imanı zayıf olduğu zaman takva zayıf olduğu zaman Allah korkusu zayıf olduğu zaman ve verası yani bütün Müslümanlara takva vaciptir. Bütün Müslümanlara. Vara a nedir? Takvanın üzerindedir. O da nedir? İnsanlar arasında günah olmayan bir şeyi, kişi ahirette günaha düşerim korkusuyla terk etmesidir. İnsan da bu olmadığı zaman, dostlar, insan da bu olmadığı zaman, kolaylıkla gıybet işler. Çünkü onu alıkoyacak olan nedir? İmanıdır, takvasıdır. Bu bir. İkincisi ise, Akranlarını ve dostlarını ve onların kibar nazik davranışlarını onaylamak. Ya kardeş ya çok konuşuyor. Sen kıymet olduğunu biliyorsun ama şöyle yapıyorsun. Evet. Fazla bir şey sadece onaylıyorsun. Diyor ki falan falan böyle yaptı ya diyorsun. Ya utanmadı ya. Ya çok yanlış yahut şu vasıplara sahip. Hiçbir <gülüyor> bir şey söylemiyorsun. Sadece onaylıyorsun. Bu da kıymete insanı götürüyor. Bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? Diyor ki dalanlarla birlikte dalıyorduk. de bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Yoldan çıkaran doğru yoldan saptıkça bizler de onunla doğru yoldan sapıyorduk. Gıybet ediyordun sen de oturuyorsun. Ve onaylıyorsun. Ne kadar da çok oluyor Ve gülüyorsun. Bu onaylamaktır ve o günahta ortaksın sen. Üç, Müslümanlara öfke duymak, onlara haset etmek, onlara sinirlenmek. İşte sana bir kardeşim bir konuda muhalefet ediyor. Ve ne yapıyorsun? Ona kızıyorsun. Ona karşı öfkeleniyorsun. Bu seni neye sevk ediyor? Hasede zevk, sevk ediyor. Niye? Allah'ın ona vermiş olduğu nimeti ne yapıyorsun bu sefer? Hoşgörüyle karşılamıyorsun. Allah'ın adeta kaza ve kaderine ne yapıyorsun? Kafa tutuyorsun. Ve bu sefer ne oluyor dostlar? Bu sefer ne oluyor? <gülüyor> Haset olan insan ne yapıyor? Haset ettiği kişinin ne yapıyor? Kadrini düşürmek için elinden geleni yapıyor. Eğer bunu bedeniyle yapamıyorsa diliyle yapıyor, gıybet ediyor. Ne dedik? Haset... İnsanı katil bile yapar dedik değil mi? Yusuf Aleyhisselam'da gördük değil mi Kardeşlerini gördük değil mi? Ne oldu? Ne dedi ne dedi kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ın? Babamız sapıklık üzerindedir dedi dediler. Bunun akabinde ne dediler? Okutulu Yusuf. Öktülü Yusuf. Yusuf'u öldürelim. Yusuf'u öldürün o وترحوه ارضا يخذ Ve onu bir yere atın ve babanızın böylece sevgisini siz celbetmiş, siz kazanmış olursunuz. Daha sonra da salih bir topluluk olursunuz. Bakın kardeş haset ediyor ve kardeşini bu hasedi öldürmeye sevk ediyor. Habil Kabil'i gördük değil mi? Kabil Kabil'i gördük. O da ne demişti? Ant ki seni öldüreceğim demişti. Ne yaptı? O hasedi kardeşini öldürmeye sevk etti. Uzatmayalım. Eğer bunu yapamayacak ise, bunu engeller var ise, ne yapıyor? Şu dili devreye geçiriyor. Onun gıybetini yapmaya başlıyor. Ve bunu maalesef, birçok davetçi bu hocalarda görebiliyoruz. Birçok Müslümanlarda bunu görebiliyoruz. Belirli bir meselede ve gene çok acıdır ki furuattan olan meselelerde ihtilaf ediyorlar. Fıkhi bir meselede ihtilaf ediyorlar. Ve ve ihtilaf ettikleri konunun aslı muhteberdir, Mu'taber hilaftır. Ve ayrılık ise haramdır. Böyle konuda ihtilaf ediyorlar. Kardeşinin kendine muhalefet etmesini <gülüyor> hazmedemiyor ve gıybetine başlıyor. Ya bunu da görüyoruz maalesef. Evet. Şeyhülislam İbn-i az önce zikretmiştim. Diyor ki وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْمِلُهُ الْحَسَدُ عَلَى الْغِيْبَةِ فَيَجْمَعُوا بَيْنَ اَمْرَيْنِ قَبِيحَيْنَ الْغِيْبَةُ وَالْحَسَدُ Ve diyor ki ve onlardan kimini haset gıybete sevk eder ve böylece iki çirkin işi birleştirir. Gıybet ve haset. Dört, dünya sevgisi ve onda hüküm sürmek için hırslı olmak. Bu varsa o zaman bu kişiyi gıybete sevk eder. El-Fudayl El ibn İyad ne diyor? Riyaseti seven her biri haset eder. Tek ben olacağım bu saat diyen her bir kişi haset eder, zulmeder ve insanların ayıplarını izler ve başka birisinin hayır başka birisini hayırla anmaktan hoşlanmaz. Bir daha tekrarlıyorum. E, riyaseti seven her biri haset eder, zulmeder ve insanların ayıplarını izler. Ve başka birisini hayırla anmaktan da hoşlanmaz. Birisi diğer bir kardeşini hayırla andığı zaman bundan rahatsız olur. Ve yüzünden anlaşılır. Hal ve hareketinden anlaşılır. Beş, şaka ve mizah dostlar. Şaka olsun, mizah olsun diye ne yapıyoruz? Kardeşimizi hoşlanmadığı bir şekilde anıyoruz. İşaretle olsun veya sözlü olsun. Bakın bu yüzden dostlar İmam İbn İbn Abdülberrahim Şöyle der Alimlerden bir topluluk Mizahta yani şaka Yapmada derine dalmayı Çirkin sonucundan Ve ırzlara erişme olduğundan Dolayı kerih ve çirkin görmüşlerdir Kerih ve çirkin görmüşlerdir O yüzden Müslümanların hoşlanmayacakları bir şekilde dostlar taklit etmeyelim. <gülüyor> hoşlanmayacakları şekilde onları anmayalım. Şaka dahi olsa. Evet dostlar. Gıybetten kurtulmanın yolu. Asıl mesele burada. Dün hasedi inceledik. Hasetna manaya geliyor. Daha sonra dedik ki en önemli tarafına, en önemli kısmına geldik şu an. Şimdi de Gıybetin en önemli, en önemli, bizler için en önemli kısmına geldik. O da gıybetten dostlar kurtulmanın yolu. Bu hastalığı, bu hastalığı hepimiz düşüyoruz ya. İşte düşüyoruz. Peki bundan nasıl kurtuluruz? Evet. Yine maddeler şeklinde kısa kısa geçeceğim inşallah. Dediğim gibi bunları herkese meillleyebilirim. O yüzden maddeler şeklinde geçeceğim inşallah. Bir, Allah'tan korkmak ve ondan haya etmek. Takva ile dostlar. Ve Allah'tan haya etmekle insan ne olur? Gıybetten uzak durur. Bu insan nasıl? Nasıl bir insan Allah'tan korkar ve Allah'tan haya eder? Tehdit ve vaat ayetlerini dinlemekle veya okumakla ve Resulullah aleyhissalatü vesselamdan gıybetten Gıybet hakkındaki nasları, hadislerini okumakla, dirasa etmekle, etmekle, tefekkür etmekle gerçekleşir. Bakın az önce azapları gördük, insan çekiniyor, korkuyor. Devamlı bu nasları okuyacağız. Tekrar edeceğiz. Devamlı tekrar edeceğiz. Ki böylelikle ne olacak? Devamlı gözümüzün önüne o üçlü gelecek. Gıybet edersem Allah beni evimin ortasında rezil eder. Gıybet edersem kabirde beni azap bekliyor. Gıybet edersen ahirette beni azap bekliyor. Evet. Bir. İkincisi Müslümanların sevaplarından kaybettiği kayıpların miktarını ve bunları gıybetini ettiği kişilere hediye olarak vereceğini hatırlaması. Gıybet ettiğin zaman bil ki dostlar sen kardeşinin ardına tecavüz etmiş oluyorsun. Bu ne manaya geliyor? Ahirette ona bol bol sevaplarından vereceksin. <gülüyor> sevabı yok ise, sevabı yok ise onun günahlarını omuzdanacaksın. Allah Resulü Ebu Hureyre hadisi dostlar. Müslüm'de geçer bu hadis. Ebu Hureyre şöyle der. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle sorar. Müflis kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle sorar. Müflis ki ashabına der. Müflis kimdir biliyor musunuz? Sahabiler bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir diye cevap verirler. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim ümmetimin müflisi o kimsedir ki kıyamet gününde namaz oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş buna iftira etmiş İftira da gıybetin bir türüdür dedik. Buna iftira etmiş onun malını yemiş bunun kanını dökmüş buna sövmüş bundan dolayı onun hasanatından adı geçen adamların her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden hasanat tükenirse hak sahiplerinin günahları o kimseye <gülüyor> yükletilir. Sonra da o kimse ateşe atılır. Müflis budur. Ya. Üç ne dedik? Bir gıybetten kurtulmanın yolları. Bir Allah'tan korkmak ve ondan hayal etmek. Bunu nasıl elde edeceğiz. Gıybet hakkındaki gelen nasları tabiri caizse canlı tutmakla. İki müflisi, müflis hadisini düşünün. Onun üzerinde yoğunlaşın. Gıybet ettiğim her bir kişiye hasanatından vereceğim. Eğer hasanat yoksa onun günahını yükleneceğim. Bunu hatırında tut. Üç ayıplarını hatırlaması ve kendi ayıpları ile meşgul olması ve arkadaşlarını kusurlu kıldığı şeylerle Allah'ın kendisini imtihan etmesinden sakınmasıdır. Şimdi size dostlar Enes İbn Malik radıyallahu an bir sözünü aktaracağım. Bu Camiu'l Ulum ve'l Hikem'de geçiyor İbn Receb'in. Diyor ki: "Adraktu bi hadihil belde." Yani Medine'de Aqvâmen lem yekûn lahum uyûb. Fe'âbun bakın bu kaideyi dostlar unutmayın. Bu beldede, yani Medine'yi kastediyor. Ayıpları olmayan diyor topluluklara kavuştum, ulaştım. Ayıpları yoktu onların. Onlar salih insanlardı. Daha sonra insanları ayıpladılar ve kendi ayıpları oldu. Ve yine bu beldede ayıpları olan topluluklara ulaştım. İnsanların ayıplarına ses çıkartmadılar. Ve bundan dolayı da ayıpları unutuldu diyor. Allah bizlere ayıpları unutulan kullardan eylesin. Bunun içinde ne gerekiyor? Gıybete no. Doğru mu? Doğru. Gıybete no diyoruz. Evet. Dört. Salihlerle oturmak ve kötülerden ayrılmak. El, evet değerli dostlar. Salihlerle oturduğunuz zaman o insanların gıybetten uzak olduklarını göreceksiniz. Ve elbise siz gıybet yapmayı söyleseniz dahi, zamanla onların o fiillerine baka baka baka baka baka baka sizler de gıybeti terk edeceksiniz. Yüzü müzüme baka baka. Üzüm baka baka kabarır. Seleften Ahmed bin Harb, rahimahullah şöyle derdi. Bir kişinin kalbine salihlerin arasına karışıp da onların amellerine bakmaktan daha yararlı bir şey yoktur. Allah. Velev ki onların amellerini işlemese dahi. Ve bir kişinin kalbine, kulun kalbine Fasıkların arasına karışıp da onların amellerine bakmaktan daha zararlı bir şey yoktur. Öyleyse dostlar, salihlerin ortamlarına iştirak edeceğiz. Çünkü onların ortak ortamlarında gıybet yoktur. İsyan yoktur, taat vardır. Salih'a amel vardır. Zamanla Onların amellerine baka baka baka baka sizler de o amelleri seveceksiniz. Şair der ki: "Elam ta an alainn lil qalb Göz kalbin gözcüsüdür. Bu iki göz neyi severse kalp de onu sever. Kalp bir şey sevdiği zaman ne yapar dostlar? Meylettiği zaman ne yapar? Organlar, ağızlar harekete geçer. Allah Resulü'nün o nohmede ibdü beşir hadisini biliyorsunuz değil mi? İna fil jasadı mudqatan. İsa salahat salah al jasadı kulla. Vıda fesedet fesed al jasadı kulla. Alla, wihya al kalp. İnsanın kalbinde ne? İnsanın cesedinde ne varmış? <gülüyor> Bir et parçası var. Bu et parçası ıslah olduğu zaman ne olurmuş? <gülüyor> İlim ehli ne diyor? O kişinin azalarından salih ameller sudul, salih ameller sudur eder. Ve ıza fesadet o kalp ifsat olduğu zaman kalpte neyle ifsat oluyordu? Önce bakmakla. Müşahede etmekle. İfsat olduğu zaman ne olur? Fesedel cesedü kullu. Cesedin hepsi de yani azalardan da ancak İfsat olmuş ameller sudur eder. <gülüyor> Ela vahiyyel kalp. Bu et parçası nedir? O kalptir. Evet. Öyleyse sarihlerle oturacağız. Onların meclislerine iştirak edeceğiz. Onların güzel amellerine bakacağız. Neydi kardeş? Üzüm. Üzüm. Ne güzel de söylenmiş bir söz ya. Acaba bu sözü söyleyen, bu sözün selefi kim merak ettim. Üzüm, Üzüme baka baka, baka, baka kararın Aynen baka. öyle. Aynen. Hadi şerif. Evet. Beş. Ne yapacağız? Salihlerin siyerlerini okumak ve onların sülüklerine ve nefisleri ile nasıl mücadele ettiklerine bakmak. Onların hayatlarını okuyacağız. Ve onlar nasıl gıybetten kendilerini alıkoymuşlar? Nasıl dillerini muhafaza etmişler? Onları okuyacağız. İnanın bunun kalbe faydası var dostlar. Altı, kişinin kendini cezalandırması ve bu kadar da kendine şartlar ileri sürmesi. Kendi nefsini terbiye etmesi. Bakın, salihlerden biri şöyle der. Bu siyer alem nubalede geçiyor. Her bir insanın gıybetini yaptığımda diyor bakın salihlere. Her bir insanın gıybetini yaptığımda bir gün oruç tutmak için adak adadım. Ve bu beni yıprattı diyor. Gıybet yaptığımda oruç tuttum diyor. Ve diyor bu beni diyor, yıprattı. Gıybet ediyordum ve oruç tutuyordum diyor. Gıybet ediyorum oruç tutuyorum ve diyor bu beni sarstı. Herhangi insan herhangi insanın gıybetini ettiğimde diyor bir dirhem tasadduk etmek için adak adadım diyor. Dirheme olan Allah kendisine rahmet eylesin. Dirheme olan sevgimden dolayı diyor gıybeti terk ettim diyor. <gülüyor> Seviyordum diyor dirhemi yani parayı. Ee, Salih insan da para sevebilir. Seviyordum diyor. Ribet e, ediyorum. Cüzdan efendim cep boşalıyor. Bu yüzden sadece bu yüzden dolayı diyor terk ettim diyor. Evet, insanın kendi kendini terbiye etmesi. Evet. İmam Zehbi şöyle der dostlar. Bunun üzerine vallahi işte böyleydi ilim ehli. Vallahi böyleydi alimler ve işte bu faydalı ilmin semeresidir. Bedur faydalı ilmin semeresi. Evet dostlar. Gıybetin kefareti. Şimdi gıybet ediyoruz. İnşallah gıybeti bundan sonra terk edeceğiz. Nasıl şart nasıl şart getirelim kendimize? Oruç mu dirhem mi olsun? Dirhem mi? Ben yanaşamıyorum. Korkuyorum hepsi hepsinden. Öyle mi? <gülüyor> Artık siz onu kendi sizin tercihinize bırakıyorum inşallah. Yazın oruç, kışın dirhem seviyor. Yazın oruç, kışın dirhem olsun. Evet. Allah razı olsun. Evet. Gıybetin kefareti dostlar. Gıybetin kefareti. Ne demiştik dostlar? Gıybet büyük günahlardandır. Allah Ondan tövbe edilmesini ise farz kılmıştır. Şimdi dostlar diğer büyük günahlar için tövbe şarttır. Tövbe şarttır. Tövbenin ise Allah indinde makbul olması için üç şartı vardır. Üç şartı. Bir, pişmanlık. Bu, gıybet haricindeki diğer büyük günahlar için geçerli. Bir, pişman olacaksın. İki, günahı bırakacaksın ve üç o günahı bir daha işlememeye azm edeceksin. Eğer bu üçü bir arada, bir arada olduğu zaman inşallah Allah umulur ki senin günahının tövbeni kabul etmiştir. Şimdi dostlar bu ne dedik? Gıybet haricindeki diğer büyük günahlar için geçerli. Gıybet için dostlar alimlerin çoğunluğu bir şart ilave ederler. Yani o üç şarta bir şart ilave ederler. Birinci şart neydi dostlar? Pişmanlık. İkinci şart neydi? Uzaklaşma. Üçüncü şart? Azmetme. Bir daha o günaha düşmemeye azmetme. Gıybet günahındaysa derler bir şart daha eklenecek. O da helallık dilemek. Eyvah. Adam beni döver ya. <gülüyor> evet. Şimdi dostlar bu bayağı işi zorlaştırıyor. Doğru mu? Bakın. Sufyan ibn Uyeyne ne diyor? Gıybet Allah indinde. Bir tekrarlama yapalım ki gıybeti iyi anlayalım. Gıybet diyor Sufyan ibn Uyeyne rahimehullah, gıybet Allah indinde zinadan ve içki içmekten daha şiddetlidir. Niye? Niye? Çünkü zina ve içki içmek senle Allah'u azza ve celle arasında bir günahtır. O üç şey, o üç şart yerine geldiği zaman Allah senin tövbeni kabul eder. Günahını affeder. Oldu mu? Tövbe ettiğinde diyor Allah seni affeder. Gıybeti ise arkadaşın seni bağışlayasaya kadar diyor bağışlamaz. Kul hakkına Kul Helallık diyeceksin işte. Şimdi Lakin, çok zor bir olay. Hakikaten zor bir olay. Hakikaten zor bir olay. Nasıl bunu anlatacaksın sen? Şaka da olsa, mizah babında da olsa yaptık, kıybet. Ediyoruz. Bazı ilim ehli dostlar bunu göz önünde bulundurmuşlar. Bu gerçekten çok ağır bir şey. Bu fitneye sebep olabilir. Hani bir Türkçe'de sözler bir söz vardı. Kaş, kaş alayım derken, kaş göz, alma... göz, kaş yapayım göz, derken göz, göz çıkarmak. Bunun gibi olur. İbn-i Teymiye rahimahullah, İbn-i Kayyim rahimahullah, i̇bn Salah ve i̇bn Mufleh gibi fakihler eğer derler ve bu rahatlatıcı eğer helallik istemek hak sahibine eziyet verecekse ve aralarında münakaşaya sebep olacaksa helalleşme şartının düşmesini benimsemişlerdir. Oh be. Oh be. Ama diyorlar ki şart koyuyorlar. Şimdi seleften bazı akvaller zikrediliyor. Ne yapacaksın peki? Hüzeyfe şöyle demiştir. Gıybetini yaptığın kişinin kefareti onun için e, gıybetini yaptığın kişinin kefareti onun için istihbar etmendir. Ya Rabbi onu bağışla. Ya Rabbi onu affet. Ya Rabbi onun günahlarını örtlemen. Mücahid şöyle der seleften, kardeşinin etini yemenin çefareti onu övmen ve ona dua etmendir. Gıybetini mi yaptın mecliste? Aynı meclise gideceksin, kardeşini öveceksin ve ona dua edeceksin. Ve bir de Abdullah İbni Mübarek, İhlas'ın imama önderi olan Abdullah İbni Mübarek. Bakın o ne diyor? Önce sözüne geçmeden önce bir Abdullah İbni Mübarek'i tanıyalım. Abdullah ibn Mübarek rahimahullah dostlar ben bundan bir kısa zikredeceğim. Önemli olan bu alimi tanıyın araştırın. Günün birinde Abdullah ibn Mubarak rahimahullah bir dostuyla yolculuğa çıkar. Gece olur. Geç olmuştur. Ve istirahat etmek için bir yerde konaklarlar. Arkadaşı yatar. Uzanır. Zifiri karanlıktır. Abdullah İbni Mübarek arkadaşının uyumasını bekler. Daha sonra bir yaklaşır bakar ki arkadaşı uyuyor. Sabaha kadar gece namazı kalır. Rükû secde kıyam. Rükû secde kıyam. Sabah namazı, sabah vakti girdiğinde ey falan der. Kalk ve abdest al. O da der ki, ene alâ vudu. Ben abdestliyim der. Allah Allah. Abdullah İbni Mübarek Allah Allah. üzülür. Üzülür, üzülür, üzülür. Benim gece namazımı bu adam gördü. Rabbimle baş başa kaldığım anı müşahede etti. Arkadaşı der ki varacağımız yere kadar der. Bir kelime dahi söz etmedi üzüntüsünden. Rahimahullah. Abdullah İbni Mübarek bu. İhlasın imamı. İşte bu imam dostlar bakın ne diyor. Kişi başka birinin gıybetini yaptıysa onu söylemesin. Lakin onun için istiğfar etsin diyor. Evet. Abdullah İbni Bubarek biraz kalpleri sarsı değil mi? Konsantremiz bozuldu biraz. Evet. Abdullah İbni bazı ilim ehli Abdullah İbni Mubarek'i sevmek ile Allah'a tevessül ediyorlar. Ya Rabbi, Abdullah İbni Mübarek'i seviyorum. Bu sevgimle de sana tevessül edeyim diyen birçok seleften imleti var. Selet, ehli sünnet imamları var. Evet. Biz de Allah için Abdullah İbni Mübarek'i ve onun emsalini seviyoruz. Allah onlardan razı olsun. Evet. Dostlar, gıybeti yapmak caiz olmadığı gibi gıybeti dinlemek de dostlar caiz değildir. Zira gıybeti dinleyen, gıybeti yapanla günahta ortaktır. Nisa suresi 140. ayet-i kerimede malen Allah Azze ve Celle şöyle buyururlar. O kitapta size şöyle indirmiştir ki Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğinde yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. İmam Khutubi Rahimahullah tefsirinde şöyle der. Her kim bir günah meclisinde oturur da onları reddetmezse günahta onlarla beraber olur. İnkar etmeye güç yetiremezse o ayetin ehlinden olmaması için oradan kalkması gerekir. Gıybet mi duydunuz? Gücünüz yetmiyor mu o gıybeti durdurmaya? O ortamı derhal terk edin. Bu da bir hizrettir değil mi hocam? Günahtan hizrettir. Evet. Gıybeti dostlar def etmek. Yani yanında gıybet edildiğinde buna karşı çıkıp kardeşini savunmak en azim, Allah indinde en azim amel, amellerdendir. Çünkü kıyamet günü kişinin ateşten kurtulmasına vesile olacaktır. Bakın dostlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, İmam Ahmet'in naklettiği bir hadis-i şerifte, bu hadis hasendir inşallah, şöyle derler. Kim gıybet edildiğinde kardeşinin etini müdafaa ederse, o kişiyi ateşten azat etmek Allah'u azze ve celle'nin üzerine hak olur. İbni Mes'ud radıyallahu an şöyle dedi. Kim yanında bir müminin gıybeti elde edildiğinde ona destekçi olursa, kardeşini müdafaa ederse, Allah ondan dolayı ona dünya ve ahirette hayırla mükafatlandırır ve kimse mümin gıybetinden daha şerli bir bokma yutmamıştır. El-Munavi şöyle der. Bu müminin ırzının onun kanı gibi olduğundan dolayıdır. Kim onun namusuna leke sürerse onun kanını dökmüş gibi olur. Kim de onun ırzını korumaya kalkışırsa burada ne kastediyor ilim ehli? Onun o gıybeti def ederse kim onun ırzını korumaya kalkışırsa sanki onun kanını korumuş gibi olur. Bunun içinde kıyamet günü ateşe girmeyi hak edenlerden ise ondan korunmakla mükafatlandırılır. Değilse cennetteki diyor imam dereceleri yükseltilir. Rahmatullah. Dostlar bu gıybettir. Ben ilmim yettiği kadar dilimin döndüğü kadar sizlere bunu aktarmak istedim. Bu gıybettir. Lakin lakin her gıybet haram mıdır her gıybet de haram. Bunu bir görelim kısaca ve sohbetimizi burada inşallah noktalayalım. Değerli dostlar, gıybeti ilim ehli ikiye ayırmıştır. Haram olan gıybet ve mubah olan gıybet. Haram olan gıybetin şeklini, şemalini az önce ne yaptık? Aktardık. Hep birlikte gördük. İl-i İl ki bazı gıybet türü de vardır ki bunlar mubahtır. Hatta bazen vacip olur. Bunları kısaca bir görelim. Bu konu hakkında geniş bilgiye ulaşmak isteyen İmam Nevevi Rahimahullah'ın o meşhur bereketli kitabını nedir onun o meşhur bereketli kitabı? Riyar-ı Salihini gıybet babını okusun. Ben kısaca geçeceğim. İlim ehli dostlar dört tane ben size dört tane zikredeceğim. Gıybetin caiz olduğu, mubah olduğu efendime söyleyeyim hususları zikrederler. Bunların birincisi. <gülüyor> kişi zulme uğramıştır. Kadıya veya sultana gider ve kendisine zulmedeni ismen anar. Şimdi kendisine zulmeden kişi bundan hoşlanıyor mu? Hoşlanmıyor. Ama burada ise o kişinin gidip onun gıybetini yapmasa nedir? Caizdir. Tabi. İki. Kısaca geçiyorum ben. İki. El istifte. Fetva sorma. Kadın gidiyor, müftiye diyor ki ya şeyh diyor. Kocam beni sabah akşam dövüyor. Niye dövüyor? Sabah akşam dövüyor beni. Kocanın vurduğu yerde gül bitermiş diyor. <gülüyor> Bu gıybet midir? Evet. Gıybettir. Şimdi koca hoşlanır mı? Müftü benim karımı dövdüğümü buna bunun illetini sebebini de açıkladığımı gene yani vurduğum zaman gül bitermiş. Şimdi hoşlanır mı bundan? Hoşlanmaz. Ama, Ama mor mor, heh, mor, mor yani. güller yaşa. <gülüyor> Allah razı olsun. Ha, Buna ise ilim ehli cevaz vermiştir. Üç <gülüyor> bir münker görüyorsunuz dostlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Sizden kim diyor bir münker gördüğü zaman diyor bunu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle buz etsin. Bu ise edaful <gülüyor> iman. İmanın en zayıf halidir diyor. Sen münker görüyorsun. Senin buna gücün yetmiyor. Senin buna gücün yetmiyor. Ne yapıyorsun? Gücü yeten bir kardeşini çağırıyorsun. Diyorsun ki bak falana felana diyor. Onu durduralım. Şimdi o zulmeden kişinin hoşuna gider mi bunu duyduğu zaman? Evet. Gitmez. Ama sen münkeri değiştirmek için kardeşinden yardım istiyorsun. Onun için de açıklamak zorundasın. Zulüm bu, zalim de bu. Bunu durduralım. Evet. Şimdi Bu 3. dördüncü, kısaca geçiyoruz ve dördüncü ve son. El mucahiru bi nefsihi el musta'linu bid'atihi. Kendi günahını açığa vuran ve bir de bidatını açığa vuran kişinin ğıybeti, ğıybetinin yapılması caizdir. Hatta bazen vacip de olabilir. Mesela bir kişi var sigara içiyor. Şimdi bu kişi bunu açıktan içiyor. Siz millet arasında dediniz ki falan sigara içiyor. Bu gıybet midir? Evet. O, o şuna gitmez çünkü niye Müslüman kardeşleri sigara içtiğini duydu. Değil mi? Eğer bu gıybeti yaparsanız bu mubah olan gıybettir. Niye? Zaten o açık ilan ediyor. Ama gizli bir şekilde sigara içiyor ise sen onu görüp ilan edersen bu ise haramdır. İmam Nebevi birazdan güzel bir sözü var. Bir, e, onu inşallah zikredeceğiz. Bidatçı <gülüyor> bidatını ilan ediyor. Bidatını ilan ediyor. Bidatçının da gıybeti yoktur. Yani bunda kastımız bidatçının e, gıybetini edebilirsiniz. Diğer günahlarını hayır. Ancak o bidatını, ancak o bidatını. Diğer günahlarına hayır. Ancak bidatını zikrede, zikredebilirsiniz. Ve bu dostlar bidatçıların gıybeti ilim ehli arasında meşhurdur. Mesela ee, cerfete adil ilmiyle uğraşan kardeşlerimiz bilirler. Mecbur bazı raviler zayıftır veya yalancıdır veya bidatçıdır. Onlardan ümmeti sakındırmak o ilim ehli üzerine nedir? Vaciptir. Ve mecbur falan yalancıdır. falan kezzab. O yalancı vasfını Kendisi hakkında yalancı diyen alimden razı olur mu? Olmaz. Ama o bir emanettir. Ama o kişinin diğer bir günahını zikredemezsiniz. Bu caiz değildir. İşte bu noktada birçok kendimiz hataya düşüyor. Bir alim. Çok oluyor. Şeyhe gidiyorlar. İlim talebesi. Ya şeyh diyor. Falan kişi hakkında böyle böyle diyen kişi hakkında. istediği gibi o soruyu paketliyor. Falan kişi hakkında ne dersiniz? Şeyh diyor ki ondan uzak durun. Bu sefer bu gidiyor arkadaşlarına şeyh dedi ki ondan uzak durun. Millet uzak duruyor. Bu var ya bu şu şu günahı da işliyordu. Bu bu şu ayıbı da işliyordu. Eğer sen şeyha doğru bir şekilde söyleyip de hakkattan da şeyh hakkıyla bir kişiden sakındırdıysa o zaman sen bu amelinden bu ameline karşılık Allah'tan ecir umabilirsin. Ama bununla birlikte şeyhin sakındırdığı kişinin diğer günahlarını zikretmen işte haramdır. Ama bir dakika hayır haramdır. Bakın ne diyor şeyh? İmamın Nevavi rahimahullah aynı diyor içki, iç e, aynı diyor İçki içen ve efendime söyleyeyim e, diğer günahları işleyen kişinin durumu gibi diyor. Günahlar zikre diyor. Diyor ki feyucuzu zikruhu <gülüyor> bima icahir bi. Açıkta açığa vurduğu günahları burada diyor zikretmek caizdir. Ve <gülüyor> yahrumu ve diğer ayıplarını zikretmek, bunun yanında diğer ayıplarını zikretmek ise diyor haram olur diyor. Nerede geçiyor bu dostlar? Sahih Müslüm'ün şerhinde geçiyor. Bidatçı mı? Bidatını zikredin. Diğer gizli yaptığı ayıplarını zikretmeyin. Açıktan günah mı işliyor? Günahını zikredebilirsiniz. Ama dostlar... İbn Tilmiye rahimahullah'ın mecbul fetavada dediği gibi dostlar bu bir şarta bağlı. Evet bidatçının veya açıktan günah işleyenin günahı zikredilir. Diyor ki şeyhül İslam bu ise diyor ümmete nasihat ve Allahu azze ve celle'nin rızasını kazanma babında olması gerekir. Yoksa diyor vakit dolduralım heva ve heves için değil. Çünkü diyor, "Fahza min amel şeytan." Bu ise diyor şeytanın amellerindendir. Ve innemel min bin niyet. Ameller ise niyetlere göre Evet. Demek ki öyle oturup işkembeden işte bidatçı fasık. Önce bunun için tetbüt lazım bir, bir, Ondan sonra ilan ettiği, açığa vurduğu günahlar. Onun dışındakiler haramdır. Sen günah girersin. Onun bidatını izhar ediyorum, bidatçiyi izhar ediyorum, ilan edeyim derken kendin günah girersen Ve dostlar, şeytanın oyuna da düşmemek gerekir. Çünkü İmam İdn Teymiye'nin sözünü hatırlayın. Bu diyor şeytanın amellerindendir. Nedir şeytanın amellerinden? Öyle vakit dolsun, heva ve nefsine uyaraktan kişinin ayıplarını zikretmek yok. Sadece ümmete nasihat ve Rabbin rızası için buradan kelimeler çıkacak. Evet. Beni sabırla dinlediğiniz için Allahu Azze ve Celle sizden, sizlerden razı olsun. Ailenizden tanıdıklarınızdan da razı olsun. Sizi yordum. Hakkınızı helal edin. Çünkü hakikaten yordum diye düşünüyorum. Bazı insanların uyukladığını görüyorum. Hakkınızı helal edin. Şimdi bazı arkadaşlar bana dedi ki ya öyle deme. Hayır ben şimdi insanları Tuttum burada. E, hakları geçmiş olabilir. O yüzden hakkınızı helal edin inşallah. Sizleri kırdıysam bakın çoğunuza sarılamadım. Hepinize ben sarılıyorum inşallah. Hepimiz kardeşimizi Allah için sizleri seviyorum. Ama olabilir ki bazınızı görmemiş olabilirim. Bazınız tokolaşmamış tokalaşmamış olabilirim. Sakın demeyin ya bu ne biçim adam geldi. İnan hepinizi Allah için seviyorum. Hepinizi teker teker Allah için seviyorum. O yüzden hakkınızı helal edin. Tekrar hata Benden hata zuhur ettiyse muhakkak ki hata zuhur etmiştir. Burada hocalarım var. Feyzullah hocam geldi. Allah kendisine razı olsun. Ben kendisi Allah için seviyorum. Burada diğer hocalarımız da var. Nasihatlarınızı inşallah bekliyorum. Ama insanlar arasında değil. Değerli hocalarım. Oda var orada. Bir sürü oda var. O zaman odaya gel hocam. Tamam. <gülüyor> tamam inşallah. Allah sizden razı olsun. Hata benden sudur ettiyse muhakkak ki etmiştir. Allah beni affetsin. Ben nasihatlarınızı bekliyorum. Eğer... Doğruyu söylediysen ve sizler de doğruyu doğru bir şekilde anladıysanız bu da neyle gerçekleşmiştir? Allah'ın tövfiğiyle. Subhanakallahü ve bihamdik eşhedü en la ilaha illallah. Allah, Allah sizden razı olsun. <gülüyor> Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.